قل الله تعالى في aziz العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تاووا لا شن ما قدمت يقد قدوا اتقوا الله ان الله حدير Teala ile Allah'a iman eden ve Allah'a hebbirliğini günlerle taszik eyleyen, Kur'an-ı kendisine minhaç, İman-ı sertaç, Şeriatı eynine livas eyleyen, Kıyamet günnetlenen, Hakk'ın cennetine talip, Rüzasına vakit, cemaline aşık olan müminler. Bir kelime-i tayyibe var ki, imanın başıdır. Bu da kelime-i tevhiddir. La ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Bu, Hakk'ın metin kale Yani sağlam bir kanadır. Bu kaleye giren azab-ı ilahidir emin olur. Allahu azze ve celle fil kitabi sadah la ilahe illallah husni. Evvendeh eder husni eminenin azabı. Habibi Huda Cenabı Hak'tan haber verdi. Allahu yüce celal Hazretleri la ilahe illallah benim kaleamdır. Benim kaleme her kim girerse benim azabından emin olur buyurdu. Cehennemin yedi derecesini kapayan ve kitleyen tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Cennetin 8 kapısını açan yine kelime tevhiddir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, lisanla ikrar, kalple tasdik eleyen cennetin 8 derecesinin kapılarını fethetmiş etmiş olur. Gene senin gözündeki perdenin çak olması, yırtılması Allah yeni tevhide bağlıdır. Her kim ki hakkıyla tevhid eder, gözünden perde çak olur. Hak cemalini görmeye, Allah'ın cemalini görmeye o göz layık olur. Yine bu perdeyi yırtmaya sebep la ilahe illallah'tır. Yine Cenab-ı Hakk'ın cemalinden perdeyi çak etmeye sebep yine la ilahe illallah'tır. Anlısı gecede de gündüzde gizli ve aşikar, her yerde, her vakitte, her zamanda, her halde Allah'ı tevhid et, Allah'ı unutma, Hakk'ı zikreyle. Çünkü Cenab-ı Hakk'ı kıyamen zikrederleri Allah kıyamet günde zikreler. Bir adam kıyaman Allah'ı zikretti mi? Yarın yevme tübles sarayirde. Suuru uhra üflendiği vakitte, ikinci suur yani, herkes kabrinden kalktığı vakitte, kıyamettiği vakitte Allah seni zikreyle. Sen kuuden Allah'a hızlık edersen, kıyametin şiddet ve dehşetinde cümle enbiyanın diz bağları sökülür. O vakit çökerler, enbiya çöker korkuyla. Nebiler yani, Resuller, Nebiler o günün şiddet ve dehşetiyle diz bağları sökülür. üstüne çökerler. O vakit Allah seni zikreder. Sen yeterken Cenab-ı Hakk'ı zikredersen eğer, yakın bir zamanda seni amel sandığı olan kabre yatıracaklar. Yani amellerin sandığı orası. Amelinle, yaptığın işlerle baş başa kalacaksın, ahbabı yaranın, dostun, en sevgilerin seninle beraber kabreye girmeyeceklerdir. Seni amelinle baş başa bırakacaklardır. O vakit Allah seni zikreyler, lisanın çenen kitlenmez dilin tutulmaz, melaikenin sorduğu soruya cevap verirsin. Dünya yüzünde bu günleri düşünmeyenler, bu gelecek muhteşem, azim günü düşünmeyenler o günde şaşırır kalırlar. Bu alemden lisanını tevhide alıştıran kabirde de, ölüm anında da, mahşer gününde de gene tevhid eder. Tevhid sertaç eyleyen kimseye Allah dünyada ya'i fellezine aminu hitabıyla hitap ettiği gibi kıyamet günde ey imadenler gelin Muhammed'in sancağı altına der. Resulullah'ın sancağı altına topunuz. Hakkı zikreylemeyen dilim deme ona, et parçasına. Allah'ı zikretmeyen, doğru konuşmayan, hak söylemeyen Diline dil deme, o et parçasına. O dil hayvanda da vardır. İbretine bakmayan göz senin düşmanındır. Onu başın üstünde taşıma. İbretsiz göz senin düşmanındır, başın üzerine taşıma onu. O göz hayvanda da vardır. O can hayvanda da var, o kan hayvanda da vardır. Hak kelamı dinlemeyen kulak, buna kulak deme. O kulaktan içeriye kurşunu akıt. Başının belasıdır o kulak, hak, hak kelamı dinlemeyen kulak. Ona kulak deme. O hayvanda da vardır. Hatta senden daha seri işidir. Hassasiyeti bazı da senden çok kuvvetlidir. Allah seni bütün mahlukatın üzerine hakim kılmıştır. Fakat bakarsın ki ufak bir mikrop seni mağlup edebilir. Hatta orduları mağlup eder. Görmedin mi? bir kafirleri, en-arabdükümül âlâ diyenleri, ben yer tanrısım. diyenleri görmedin mi? İşitmedin mi? Duymadın mı? Sana vaizler haber vermedin mi? Vaiz iki türlü vaiz var. Birisi vaiz-i samit, eden vaiz. Biri söyleyici vaiz var. Bunları düşünmedin mi hiç? Söyleyen vaiz, Hakk'ın kelamından işittiğini, Allah'ın Resulünden duyduğunu ve kitapların naklettiği sana haber verir. Bir de vaizi sabit samit vardır ki o ölümdür. Oturduğun yerdir. Oturduğun yer, yürüdün tutak sana şöyle seslenir. Benim üzerime nice kişiler geldi gittiler. Sen de gideceksin, hiç kendini çekip çevirmiyorsun, o korkunç günleri düşünmüyorsun. Ancak iki şeyine hizmete çalışıyorsun, bir şehvetine, bir isteğine yani bir yukarıdaki azaya, bir alttaki azaya çalışıyorsun. Bu gidişin gidiş değildir, seni bu akıbetin iyiye götürmez diyor ama duyarsan, kulağın sağlığı duymazsın. Bana kürsü ki hoca ben de senin gibi deyince hatipleri, biz üzerimizde eskittik hatipleri. Aklını başına al, söylediğinle amil ol, ihlasıyla yap diyor bana. Yakın bir zamanda seni de aynı akıbete göndereceğiz diyor bu kürsü bana. Hakimin adalet kürsüsü, reis-i cumhurun makamı, her makam, her şey, her cisim, her efendim hayvanat, her kuşlar, bütün nebata, bütün çiçekler, Semaat ve ard. Ard ile semaat bulunan mahlukat-ı ilahiye. Bunlardan bir habersin, görmüyorsun. Görenler var ama. Her gece bağırıyor, münadi. Diyor ki, وُلِدُوا لِلْمَوْتِ وَبْنُولِ الْحَرَابِ Doğrunuz, doğunuz, doğunuz, doğunuz, çoğalınız ölmek için. Binalar yaptırınız harap olmak için diyor. وُلِدُوا لِلْمَوْتِ وَبْنُولِ الْحَرَابِ Bunları duyduğun var mı? Duymuyorsun. Zevki satandasın. Sen görmüyorsun ama seni gören var. Sen görmüyorsun. Sen görmüyorsun. Seni gören var. Bu görenin olduğunu görür gibi gör. İmanını ihsan'a eriştir. Onun için okumuş olduğum ayeti i de söyledi ki bunu yapanlar yarın için hazırlık yapmış olurlar. Yarınki günü şu. Yarın günden müraat nedir? Allah ne diyor Cenânceler Hazretleri? Çünkü en büyük makam takva makamıdır. Takva manası haktan korkmaktır. Bir kalpte hak, hak korkusu bulunmazsa, Allah korkusu bulunmazsa bir kalpte, ondan her türlü kötülük beklenebilir. Korkular kısım kısımdır. Derece derecedir. Bir korku vardır, cehennem korkusudur. Ateş endişesidir. Allah'ın azabı heybetidir, celaledir. Ondan korkar. Bir kısım vardır, Allah beni sevmezse ben ne yaparım? Resulullah'a yaptığın ef'ale harekat gücendirdiyse Resulullah bana zevalini göstermezse ben ne yaparım? Bundan korkar. Sevdiğin bana gü gü güler yüz göstermezse ben ne yaparım? Rabbim beni gadabla karşılarsa ne yaparım der? Bunu düşünür. Mertebe merdebedir. Herkesin kendi istadı mukabilindedir. Ey müminler haktan korkunuz. Çünkü muttakiler. Allah indinde en yüksek dereceyi ihraz eden zevahattır ki başları bütün mevcudatın sebebi olan Muhammed Mustafa'dır. Muttakilerin başı Allah Resulü, sebebi hikati alem, sebebi -hikati adem olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. İmam-ül müttakindir, müttakilerin imamıdır. Resulullah, en Allah'tan fazla korkan. Hatta diyor ki miraç kecisi, ben Cebrail'i gördüm, rüzgar estiği vakit devenin çulu. Titrediği gibi Cebrail titriyordu. Sordum Cebrail aleyhisselama, kardeşim Cebrail niye titriyorsun? Hak korkusundan ya Allah dedi. Allah cemallendiği vakitte şeytan bile af olacağım diye ümidini kesmez. Allah beni affeder der. Celal'e geldiği vakitte cümle enbiya onun şiddet ve dehşetiyle hakkın korkusuyla diz bağları süpürüyor. Hakkın kadar üzerimize gelmiş gibidir. Dolaşmaktadır yani. Bunu defetmeye çalışalım istiğfar ile fiillerimizi düzelterek yaptığımız işleri düzelterek Allah'a kul olarak son pişmanlık fayda vermeyecektir hem dünyada hem ukhrada ittakullah Allah'tan kork. Veltenzurun efsun ma kaddebet ligadin yarınki gün için ne hazırladın Resuller Allah'tan korkuyorlar ki bunlar masumdurlar. Cümle enbiya masum. Cümle evliya Allah mahfuzdurlar. Böyle olduğu halde haktan korkan, en ziyade korkan bunlardır. Sen ve ben şuna güvenmeyelim, günah işledim, bir şey olmadım. Hak imhal eder, ihmal etmez. Geriye bırakır azabını. Bazen çabuk verir, bazen geriye bırakır. Bugüne kadar şöyle isyan ettin, bir şey olmadın deme. O kerimdir, cevvattır, rahimdir. ...kendi zatını inkar edenlerin dahi lokmasını kesmez, ekmanı kesmez. Hz. Muhammed örmedin. Çünkü o rahmetelil alemindir. Ama bir gün mutlaka hesaba çekilirsin. Hatta neden hiç kıymet vermediği olan nesnenin dolayı azaba müstahak olabilirsin. Yine bir hayır yapmışsındır, hiç kıymet vermemişindir Ondan dolayı affı ilahiye masar olabilirsin. Bütün beklediğin şundan şundan kork. Eğer Resulullah seni yevm kıyamet tanımazsa... Bu benim ümetim demezse bundan kork. Kalbin titresin. Malum insanımız çok mühim. anlatmışım atmıştım bir ama yine söyleyelim de imanımız yakına gelen. Hazreti Rabi'ye ad diye bir veliyullah -veli var. Bir veliye var. Kadın yani. Zahirde kadın, hakikatte erkek. Birçok insan vardır zahirde erkektir, hakikatte kadındır. Allah'ın Allah zikrini feda edenler, dünya... Dünya için, dünya menfaat için Allah'ın hikmetine hareket onlar. Bıyıkları sakallara sakalları da olsa erkek değiller onlar. Kadındırlar. Kadın dahi olsa hakkın zikrini yerine getiriyor mu? Allah'ın zikrini o, o Allah'ın zikrinden ona hiçbir şey menetmiyor mu? O erkekdir o. Rabbiye erkeklerden, kadın suretinden erkeklerden birçok erkekler var kadın. Çünkü onlar köledirler, nefislerinin kölesidir, uşağıdır. Şerbetin eşeği şerbet, ve ve köledir. Hür olan Allah'a kul olandır. Allah'a kim o, kul olduysa nefsini ve arzularını hapsetmiş, hürriyetini ilan etmiştir. Her kim ki Allah'a kul olmamıştır, o kimse köledir. Nefsinin, şehvetinin eşeği ve uşağıdır. Rabi'ye ad surete kadınlardan, hakkı da Hatta bir tanesini söyleyeyim, bak söyleyeyim birkaç tane de azıcık imanımız kemal eyre. hasan sıra Basi'yi Kadide Sami Hazretleri diyor ki, ben Kadetullah'a vardım. Baktım Kabe'nin ruhu Kabe yerinde göremedim diyor. Kabe'nin de bir ruhu vardır. Cemaatın da bir ruhu vardır. Cemaat yani taşlara filan ruhları vardır. Sen bilmezsin. Bu senin aklının maverasındadır. Aklıma açılar ölçülmez bu. Gittim ruhu Kabe'ye göremedim sordum. Dediler ki diyor, Melâike Kiram Hazretleri Rabi'ye adiye Kabe'ye geliyor. Allah Kabe'yi ona gönderdi karşılamaya. Rabi'ye böyle bir kadın yani. Efendi böyle şey olabilir mi? Olur. Sen alemi kübrasın, bu kainat alemi sügradır, Geri seni anlayacağın gençler, bu kainat küçük alem, sen büyük alemsin. Cennet, cehennem, dünya, ahiret, Kur'an, peygamber, melek, arşi, kürsi hep senin için halkolundu. Allah seni kendi için etti. bağoksuz sevgilisinin mahburu bizlerden seçti, Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem. Anlayın. İnsanoğlunun makamı indiladi pek büyük. Ama bunu kaybederse eğer her kari şeyin bozukluğu kötü olur. Yumurtanın tazesi çok menfaatlıdır. Bayatı fevkeradi kötü olur. Et evet, menfaatlıdır taze iten. Fakat bayatladığını koktuğumu nasıl olursa insanoğlu da öyledir. Hakkın yolundan gittiği müddetçe yüksek yücelir. Hatta melekler ona hizmet ederler. Şu anda sana merak ediyor ki duyabilirsen. İnşallah duyarsın. Allah kulaklarımızdan gafetomunu çıkarır. Nahnu evliyakum fil hayatı dünya ve fil ahire. Dünyada ve ahadda biz senin dostunuz diyor. Bizden beraber dolaşıyorlar o zaman. Onun için melaikeyi üzme. Yapacağın bazı harekatı ve keramen katibin var ki görmezsin, bilmezsin. Daha çok bir şey bilmiyoruz, görmüyoruz. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim bildiğimi siz bilseydiniz eğer gülmezdiniz bir daha diyor. Çok ağlardınız, az gülerdiniz diyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de bir ayet -kerim var buna işaret olarak. Çok ağlayınız, az gülünüz. Bu ağlamak iki türlü. Bir aşkullah ile ağlamak var, bir hak korkusuyla ağlamak vardır. Hak korkusuyla ağlamak kişinin cehennemde gerindeki ateşi söndürür. Hak korkusuyla ağlayan gözyaşı, aşk ile ağlayarak dökülen gözyaşı da seni Allah'a mülakat, yani Allah'a tekarruf ettirir. Kurbiyet meydan olur Cenab-ı Hakk'a. Onun için daim insulente geceleri kalkınız, yarım saati, bir saati feda ediniz uykunuzda ve Allah ile baş başa kalınız. İnsan sevdiğiyle baş başa kalmayı arzu eder. Ve Hakk'a iltica ediniz, münaca ediniz. Her, çünkü geceleri her gece münadi nida etmekte. İsteyen yok mu verelim. Afif isteyen yok mu affedelim. Kelemi isteyen yok ikram edelim. Lütuf isteyen yok mu lütfedelim diyor Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazretleri. Düşün yarın gün ne işini hazırladım. Böyle olalım. Bak Rabi'yi adiviye gördü ya Allah a göndermiş karşılamaya kâşeyi, yerine ruhu. Ruhu Kâbe gitmiş, Hz. Rabi'yi karşılamaya. Böyle olmalı insan, insan dediğim vakitte. De. Erkek böyle olur. Geçiyoruz. Adiviyi kamera koydular. Yani herkes ölümü tatıcıdır. Efendiler, kardeşler, gençler, dinçler, yaşlılar. Bu nihayet ölümdür. Daima söylerim. Ölüm iki türlü insana gelir. Bir gülerek gelir, bir gadaplı gelir. Müminler için hayattan korkmak lazım, ölümden korkmak lazımdır. Müminler için yaşamaktan korkmalı, ölümden korkmamalı. Kafirler için ölümden korkmalı. Çünkü ölüm babında müminlere, muhammedilere, gönüllere aşkullah, muhabbetullah ile, muhabbeti Resulillah ile, muhabbeti ehlibeyti Beyti Resul ile, muhabbeti Evliya'yı Allah'a teziyor gönüllere ölüm gülerek gelir. Ölüm babında onlara musat-ı cemal vardır, tepsirat vardır, müjde vardır, cennet vardır, rıza vardır, ridvan vardır, cemal vardır. Ama kafirlere Hüsret ve Nedamet vardır. Şöyle arz edeyim size. Bir zalim hükümdar vardı. Anlatacağım Rabbi'yi. Hadi bir inşallah. Unutmadım. Peki nihayet vereceğim şu an. Bir zalim hükümdar vardı, zulmü ayuka çıkmıştı. Kulağını benden yana ver. Bir hakim zalimane hükmettiği vakitte kendisine mahkum etmiş olur. Sen de kendi kendine mahkum edersin. Şartlar böyle. Allah böyle şart koşmuştur. Onun için kıyamet dediği adama ceza verdiği vakitte itirazı olmaz onun. İtiraz size dahi aziz biri eli konuş, şu söyler para. Ben bu azabı hak ettim diye bir cehenneme gidecektir yani. O zalim hükümler giderken ne bir üzeri başı eski bir adam çıktı, dur dedi hükümlara işaretti dur. Sana bir çift sözüm var dedi hükümler. Çekilirler. Pislerip dedi sen kimsin böyle bir hükümler? Yok dedi. Senin askerin beni görmüyor. Sen beni görüyorsun yalnız dedi. Böyle aciz gördüğün bu çul altında mühim bir sana emanet onu havare döneceğim. Gel de saraya orada konuşalım dedi, baktı ki kafir, zalim, yenemedi şeyi, sert geldi karşısında, gel dedi saraya, yok dedi, sana bir çift kelamım var, ben ne tehir ederim, ne tacir ederim, ne acelem vardır, ne tehir ederim, sözü nedir, ben melekül mevtüm dedi, ruhunu kabzetmeye geldim dedi, sana nasıl gelecek acaba, bana nasıl gelecek bilmiyoruz ki, onun için gözünü iyi temizle, tathir et, kainata, hainana bakarsın, çirkin gelir sonra. Gözünün ibret nimetiyle tecihin edersen, hak kelamına bakarsan, hakka bakarsan, çünkü hakkı görmeyen kördür. Nereye baksan Fesembe veçullah'tır. Hakkın kudreti, kuvveti her tarafta gün gibi ayandır, Hak gibi ama gözsüzlere tünhan imiş. Gözler görmezler. Gözü olmayan. Var efendim, işte varıp gözü var olup da hakkatı görmeyenler onlar kördür aslında. Yoksa başka kör olduğunun manasına kör değildir. Hak gözü olan gördü. Şöyle bak, mev, ben merakül ben merakül müebbü. Ne? Ruhunu Aman dedi. Müsaade etsen bana saraya gel orada ben vasiyetim Yok dedi, emir bu kadar. Çekti aldı bir anda. Kılıcını vurmaz, sen göremezsin. 365 demara sarılır, öyle bir çeşer ki hiçbir şey var mutali olamaz. Ancak müminler gözlerine perde olmayanlar görürler. Doğru kabzetti, acı ile. o kadar, dinle. Kafire böyle gelir. Ah hükümdar düştü dediler alttan alıp götürdüler cennet Aynı gün bir pazar yerinde bir garip, mümin, aşıkı sadık, hayattan korkan, ölümden korkmayana gitti, yanına sokuldu. Omuzuna vurdu, buyurun kim istiyorsun, selamun aleyküm dedi. Allah, aleykümselam ve rahatsız kimsiniz? Efendim ben, Hazreti Allah'ın Resulüyüm, Melekül Mevt'im. Niye geldiniz yanıma? Ruhunuz kaldı, aman buyur gel, hadi gel gel buyur dedi. Yok dedi. Allah sana selam etti. Diyor ki okuluma kuluma selam et. Ruhunu kabzedeyim mi etmeyeyim diye sor. Razı olursa ruhunu kabz edeceğim. Aman dedi. bir bana bir fırsatta nedir o? Ben namaza durayım. Benim miracım namazdır dedi. Mirac da kimdir? Mirac da kimdir? Ruhunu kabz ettim. Ve namaza durdu ve ruhunu kabz etti. İşte bu. Bu ya böyle gelecek ya böyle gelecek. Daima söylüyorum sizlere haber veriyorum. İyi selamullaha getir, getirdiğini istersen Allah'ın selamını ve selametini salih ameller işle imanından sonra bak tevhid etmişsin sana söyledim. Tevhid cehennemin kapılarını kilitledi, cennetin kapılarını açtı, cemalullahın çay, efendim, perdesini çakeyledi. Bu tevhide malik uyursun, en büyük nimet, en büyük uzma, iman çünkü. Yerefine Rabbi adi Rabbi adili, her şey gibi, efenin canı gibi o ölümü tattı, tatlı olarak tattı, kabre koydular, melekler geldiler. Rabb'in kimdir, nebi'n kimdir, dinin nedir dediler. Sorarlar, hepimiz soracaklar. Dünya yüzünde katkı iman, azay cevareliğinde bu imanın asarı olanlar. İmanım var diyorsun, namazın yok, olmaz, yakışmaz bir mümine, kafir olmaz. Ama namazsız bir olmaz, ibadetli bir mümin olmaz. Müminim elhamdülillah diyorsun, işkili diyorsun, yakışmaz sana, olmaz. Şu caminin Kapısı encele buraya bir şarap gibi koysak, bana razı olur musun? Soruyorum sana. En günahkar olan bir adam bile der ki, Hocaefendi niye yakıştıramadın, cani-i şarap gibi konumlu Değil mi? Bu mescidi maddiyedir yani. Taştan topraktayı bul mescittir. Buraya Betullah denir. Allah burada bulunmaz, Allah her yere Hazreti ben Benazır'da. Ne Meddede ne Kudüs'te. Arası kendine Allah'a. Ha Bir de mescidi hakikî var ki, insanın vücududur. Kalp, nazargâh-ı onun yanına içki dolduruyorsun, yakıştı mı? Camiye koymaktan şarabı daha fena o, buraya doldurmak. Yakışmaz Müslüman'a, kafir olmazsın. Günah-ı kebâh çünkü masiyet kübra insanı dinden imanda etmez, helal görmedikten sonra. Ama yakışmaz Müslüman'a, sen Muhammed değilsin. Senin alnında eseri secde var burada. Senin alnına bu Muhammed'in bendesi demişler. Buraya bir mümkün vurur da, gören görüyor, görmeyene bir şey yok. Bunu sildirme oradan, şerefini değil Hazreti Muhammed'e layık olan ümmet ol, Kur'an'a layık olan kişi ol, sana Allah hitap ediyor. Abi gözümün nuru, benim canım ciğerim, benim nazarım. Sordular, niye soruyor acaba, bilmiyor mu? Bilir ya, saltanat ilahi böyle celan ediyor. Hani muhtar şey ister, derler ki, lüz kağıdın bana suretini getir, muhtar tanıyor ama, Devletin bir şeyidir, o muamelesidir. Onun için Cenab-ı onun için sana soru soruyor. Kimin ne soracağını bilir yani o kabirde. Bu Adalet-i böyle. Hükümet-i Rabbaniye'nin kanunları böyle. Sordular, Rabbim Allah dedi. Dinim, din İslam dedi. Peygamberim Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dedi. Unutma, yakında soracaklar sana ve bana. Ya Rabbi, Resul-ü Haşimi harmetine, Hüseyin'in kanı izzetine, dilimizi tutmadan, çenemizi kitlemeden. Bu sorulara cevaplar verelim ya Rabbi. Azabından korkarak sana ibadet kılmıyoruz. Rabbimizsin. Ne cennete ne tamamımız yok ya Rabbi. Gene biz senin kulunuz. Kulluğundan bizi kovma ya Rabbi. Dedikten sonra emeleklere de dediler ki Rabbiye Rabbi Adiviye, biz senin cevap vereceğini bilirdik. Senin Rabbi olduğuna biz tanıyoruz. Hadi rahat et bakalım. Burası cennet bahçesinden bir bahçe oldu dediler, cehennet bahçesinde yok gitmeyin dedi, ben size bir soru soracağım şimdilik meleklere. Efendim bu kul, insan meleğe sorar soruyu melek, öyle insan var ki ile bazen Allah ile böyle cümüşleniştirler, Allah'a seviçirler yani, öyle insanlar var yani. Anlatayım onu da size, hadi söyleyelim hadi. Hz. Musa şeye çıkmış Tura, kıtlık olmuş Yağ, yağmur kıtlığı ve yağmur yağlanmış. Gitti Tura, dua etti. gene yağmur yağmur. Dedi, ''Ya Rabbi, Erhamerrahim'insin, kulların halini görüyorsun. Dilsiz hayvanlar, dey kullar sana karşı asi yollarıma, dilsiz hayvanları, masumlarıma Allah rahmetine yağmur ver.'' ''Hayır.'' dedi, Cenab-ı Hak, vermeyeceğim. ''Benim kullarımdan bir kul var, o gelmedi yağmur duasına. Onu getiriniz. O vakit yağmur vereyim.'' Bu kıssa, Nefahat-i kayıtlıdır yani, konuştuğum kıssa. Hz. Musa gitti bulduğu adamı, evde oturuyor. ''Niye gelmedi yağmur duasına?'' ''Gitmeyeceğim.'' dedi. Niye gitmiyorsun? Yağmur vermiyor Allahü Teala. sen gelmeyin. Gitmem dedim. Yakalayın şundadı dedi Hazretim Musa. Yakaladı karga tulum bayanet şöyle Argolisaniyle götürüyorlar. Ben gelmiyorum ya Rabbi zorla götürüyorlar beni dedi. Ve şey var bunlar söyleyeyim. Yağmur yağsın meydan ama ta meydan ama ta var. ki yağmur geldi Hazretim Musa da bu iş şaşırdı. Turda soruyor ya Rabbi nedir varınız ki bu muhabbet diyor? Beni sevenlerden diyor. Benden istedi ki bütün bütün insanlara af olsun cehenneme girmesinler diye. Bu benim celalimin iptalidir diyor, onu istedi benden diyor, vermediğim için bana darıldı şimdi. Girerken diyor, ben gitmiyorum ya Rabbi, beni götürüyorlar, ben sana dargınım diyormuş ya. Yani. Yani böyle kullar da var, kullar içerisinde. Her kul hamili kıl zannetme, kul var. Bazı kul vardır, hamili kıldır o. Yani sakalı bıyığı vardır, saçı vardır. Bir de kul var Allah'a, kul var. İşte Rabbi onlardan git benzeri yapmıştı, size i̇şte soru soracağım. Ben Rabbim Allah dedim, Allah beni dedi kulluğa kabul ediyor mu onu haber verin bakayım siz bana şimdi. Siz cevap verin. Melekler durdular. Ben Resulullah abi ümmetiyim dedi, Peygamber benden beni ümmete kabul etti mi? Cevap verin bakayım bana, siz bana cevap verin. Melekler dediler ki, Ya Rabbi bu ne kuldur bu? Biz bunun karşısında hapto olduk, kaldık. O benim Rabbiyemdir, hayramıza girmeyin dedi, şekilin Bunlar hepsi nazarı iltifatı Resulullah ile olmuş şeylerdir. Bu şerefle Hz. Muhammed'e aittir. Evliyanın yuhreden maddi manevi keramatinin şerefi Resulullah'ın şerefidir. Çok görmeyin, çok iş değil bunlar. Yarın belki Allah sana bu fırsatı sana da verebilir eğer kalbin Allah'a bilse Bugün veli olmak pek güç değildir. Kolaydır şu. ama için söylüyorum bunu. Bazı zaman mektepte çok talebe olursa eğer imtihanları sıkarlar biraz. Fazla imtihan yaparlar, sınıfı geçirilmezler. Ama mektep talebe az olursa çabuk çabuk geçirirler adamı. Bakmazlar kusurlarlar falan. Bazı dersleri bilmese dahi. Acaba anlatabildim mi? Zamanımız o zamandır ki dinini avucuna alsan ateş etmiş gibisin. Eline yakıyor. Bırakırsan eğer bu dinden duyur, duyur oluyorsun. İmanın duyur oluyorsun. O deviler gelmiş. Çocukların seni terbiyeye kalkıyor. Görmüyor musun? Senin meniğinden gelmiş olursun, seni terbiyeye kalkıyor. Senin dininle, imanla, caminle, mescidinle Allah halinden peygamberinle oynuyor. Senin çocuğunu vaktiyle bağrına basmıştı. Belinde taşımıştı düşmanını. Neden? Ha, o delirdesin. Onun için Cenab-ı şimdi ki böyle, hemen böyle, bin emir bin nehi Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan buyurmuşlar. Hani alakadere imkanı daşak namazın kısa kağıdı gelecek. Ama haram yeme, ihanete bakma. Bu, bina ilahi olan vücuduna hakka layık kıl. Wallahu yedi ila dair selam ve ehdimen inşaü ila sıratın hüsnü.